Lekaze caat rusul rabbina bil kulubina Muhammed Sallu Güzeller güzeli güzel mevlamın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 Es-sadidedeyiz. İnsanlığın şahit olduğu aşk meydanı, aşk atmosferi, aşk ikliminde. Yesribcan nurun tecellisiyle Medine-i Münevvere, nurlu mekan olan Medine'de ve Medine'nin merkezi Mesci-i Nebevî'deyiz. Kendilerini ilmi adamış askerleri, rahmet insanları eshab Süfyanın önüne bir nur geliyor. Bir rahmet. Aşk Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Suallerin ama hayat içerisindeki tüm sual ve soruların cevabı Resulullah gelince, yüreğinin derinliklerinde bir soru hisseden, yüreğinin derinliklerinden gelen soruları diliyle seslendirmeye gayret eden bir Edevi Aşk Edeci Efendimiz geldikten sonra yaklaştılar ona ve sordular Ya Resulallah insanların en fazla hangi sebeple cennete gireceklerini lütfen söyler misiniz? Aşk Edeci Efendimiz ilim rahmet ve aşk medeniyetinin özünü bir cümleyle ifade edecek ve insanların en fazla cennete girmelerine sebep olan iki hasleti, iki kapıyı bir cümlede sunacaktı. Allah'a karşı takva ve güzel ahlak. Evet sevgililer sevgilisi sevgilimiz Bir tanecik tatlı rehberimiz Öyle buyuracaklardı Peki neydi takva? Peki ne anlamalıydı güzel ahlak denilince? Takva Allah'ın kullarına hediye etmiş olduğu farzların yerine getirilmesi Ve bizlere zararlı olduğu için yasaklamış olduğu haramların terk edilmesi Yani vefa yani fedakarlık, takva buydu. Güzel ahlaka gelince insanlara karşı bir mümine yaraşır şekilde davranmak. Bir kul gibi davranmak. Bir halifetullah olduğunu bilerek davranmak. Ve hatta İslam ile güzelleşen, İslam ile büyüyen, İslam ile ötelere ulaşan Abdullah ibn Mübareğin dediği gibi güzel ahlak, güler yüz, bol iyilik ve neden sonra her canlıya eziyetten kaçınmak. İslam alimleri ilim, rahmet ve aşk medeniyeti güzel İslam'ın aşk deryasına dalarak o deryadan aldıkları sonsuz rahmet parçalarındaki ilim zerreleri ile büyüyen insanlar. Bir müminin İnsanlarla ilişkilerinde dikkate alınması gereken en alt seviyeyi canlılara eza ve sıkıntı vermemek diye tarif ediyorlar sevgili dostlar. Üç seviyeye gelince en üst seviyesi de kötülük yapanlara dahi iyilik yapabilmek. Günümüz dünyasının en büyük kayıplarından biri işte bu ölçü. Yani yaratılanların... En şereflisine yakışan tarzdan, Güzel ahlaktan, Nebilerin, Aşk elçisi peygamberlerin Ve onların izinden giden rahmet insanlarının yolundan ayrılmak, Tevazuudan, Samimiyetten, Doğruluktan, Diğer gamlılıktan, Kadirşinaslıktan, Vefadan, Adil ve dürüst olmaktan Ve Ve ...sabır ve tahammülden konmak. Bunlar gidince ne kaldı elde? Aklınıza insanlığı, toplumları ve kalpleri çürütecek ne geliyorsa... ...işte o kaldı elde. Takva ve güzel ahlak. Ebedi mutluluğun... ...iki cennet anahtarı. Ve tabi bu dünyayı yaşanılabilir kılmanın da. Günlük hayatımızın farklı sahneleri var... Ve hepimiz bu değişik sahnelerde değişik roller üstleniyoruz. Evde eş, evlat veya anne baba. İş yerinde amir veya memur. Mahallede, apartmanda komşu. Alışveriş yerlerinde müşteri, okulda hoca veya öğrenci. Yaşıtlarımız arasında arkadaş. Nerede? Hangi pozisyon ve konumda? Ve hangi ruh hali içinde olursak olalım Bir an için hayatımızın geride bıraktığımız sayfalarını Bir fotoğraf albümünün sayfaları gibi gezinir halde canlandırmaya bir gayret edelim Şu ana kadar yaşamış olduğumuz hayatı bir fotoğraf albümüne bir sığdırdığımızı düşünelim Bir resim karelerine sığdırdığımızı Bir bakalım dersiniz yanınızdakine şu fotoğrafta bir dostumdan yardım isterken... Ha bak şu fotoğraf bir diğerinde yardım ederken... Bak işte şu sağımda bulunan arkadaş trafik kazasında vefat etti. Ha bak şu resimde bizim eskiden oturduğumuz ev. Yanımdaki de eski komşum. Şu resimdeki arkadaşla artık görüşmüyoruz. Bak şu resime bak, bak bu çalıştığım yer. Ha bak şurası da bir dost meclisi. Çok güzel sohbetler ederdik eskiden oradan. Ve daha niceleri... ...her birimizin hafızasında. Bunlara benzer yüzlerce, binlerce fotoğraf karesi var kuşkusuz. En küçüğümüzden en büyüğümüze kadar. Yedisinde olandan yetmişinde olana kadar. Ve hayat devam ederken... ...bunlara her geçen gün durmadan yenileri ekleniyor. Peki, acaba bu fotoğraf karelerinin... ...kaçında iyi bir insan... İyi bir müslüman olarak diğer insanlara karşı bizden beklenen görevleri yerine getirebildik. O fotoğraf karelerinden kaç tanesinde insan gibi insan olabildik? Acaba o fotoğraf karelerinin kaçından yıldız not alıyoruz? 5 not alıyoruz. Peki not alıyoruz. İlahi rızadan, ilahi kat'tan. Mesela Fedakarlık yapıp yardım eden kişiye vefa borcumuzu ödedik mi? Trafik kazasında ölen kardeşimizin geride bıraktığı yetimlerine kardeşlik görevimizi yerine getirmiş miydik? Yoksa bana ne deyip hayatın acımasız çarkları arasında kaybolmaya mı ittik? Ve bir başka resim karesi komşularımız onlara hakkımızı ne düşündükleri sorulduğunda, vereceği cevabın bizim iyi Müslüman olma iddiamızı destekleyeceğinden emin miyiz? Ya artık görüşmediğimiz arkadaşımız, dostlarımız? Dargınlığımızın sebebi acaba biraz da bizim nefsi davranışımız olamaz mı? Alışverişte, ticarette... Esnaflıkta Her an bizi gören, bilen, citen Rabbimizin rızasıyla ne kadar barışığız Ve hizmet iddialarımız Gerçekten hizmet mi ediyoruz Yoksa kalp kabelerini yıkıp dökerek hizmete mi uğruyor ve uğratıyoruz Ya güzel sohbetler ettiğimiz O dost meclisine ne oldu Kim kime karşı yanlış yaptı ...bütün bu fotoğraf kareleri o kadar çok ki sayabileceğimiz... ...bütün bu fotoğraf karelerinin ortaklaşa işaret ettiği şu soruya cevap versek... ...hepsine kâfi... ...hayatımızı kuşatan ilişkiler ağı içinde... ...diğer insanlarla temas noktalarımızı oluşturan beşeri münasebetlerimizde ...ne kadar Müslümanız... İman etmedikçe cennete giremezsiniz... Birbirinizi gerçek manada, hakiki manada, en öz ve en temel manada sevmedikçe gerçekten iman etmiş olamazsınız diyen alemlerin rahmet elçisi tatlı rehberimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam imanın temeline bu sevgi yerleştirmiş olmuyor mu? Kur'an'ı tefsir eden, ayetleri tefsir eden o tatlı mübarek sözlerinde ve böylece ilişkilerimizde zorlamaya ve gösterişe dayalı olmayan, içimize yerleşmiş bulunan ve şahsiyetimizin ayrılmaz parçası haline gelmiş olan karşılıklı sevgi ve muhabbet ile ayakta duran bir toplum oluşturmamız gerektiğini ikaz etmiyor mu? Karşılıksız, sadece onun, sadece Allah için sevgiyi, birbirini kardeş bilmeyi, birbirine sevmeyi, ötesinde aşk yapmayı bize ikaz etmiyorum. Sevgili peygamberimizin, bir tanecik dostumuzun fert olarak yerine getirmemiz gereken ibadetlere değinmeden önce sadece sevgiye vurgu yapması... Yaşadığımız toplum hayatımızın sağlıklı olabilmesi için mutlaka sevgi üzerine inşa edilmesi gerektiğini ortaya koymuş değil mi sevgili dinleyiciler? İnsani ilişkilerin temeli olan güvenilirlik, dürüstlük, vefa, içtenlik fedakarlık gibi hasletlerin sevgi olmadan var olması ve yaşaması mümkün olabilir mi hiç? Bu mümkün olamayacağına göre şunu tespit etmek zorundayız. Günümüz dünyasının güvensizlik, kıskançlık, çekememezlik, kaybayılık, cimrilik, aldırmazlık, tepeden bakma gibi çürütücü, bitirici, olumsuz özellikleri temelde sevgi eksikliğine dayanıyor şahsiyetini bu türlü olumsuz özelliklerden arındırmadıkça, Kur'an'ın ifadesiyle kendini teskiye etmedikçe kişi, yaptığı ferdi ibadetlerin kendisine beklendiği ölçüde faydası olmayacağı açık. Biraz önce bir kısmını söylemiş olduğum hadis-i şerifin baş tarafında, Efendimiz şöyle buyuruyor, Size geçmiş ümmetlerin iki manevi hastalığı sirayet etmiş, sıçramıştır. Haset, ve kin bunlar dinin kökünü kazır diyor amelleri kazır haset ve kin şu halde bir tanecik sevgilimiz tatlı peygamberimizin mübarek tabiriyle hastalıkları kişiliğinden silip kazıyamamış olanlar ne kadar ibadet ederlerse sinler istediklerini elde etmeleri kolay değil çünkü ettikleri ibadetlerin sevabını bu hastalıklar bir ustura gibi kazıyıp yok etmektedir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birçok hadisini gözden geçip tetkik etmekten ziyade şu hadis-i şerifi kendilerine sunmak kafi gelecektir. Hasetten sakının. Zira haset ateşin odunu yakıp yediği gibi iyi amelleri yiyip tüketir diyor. Evet. Haset. Çok amel yapabilir bir insan. Ama birisini gıybet etmişse, birisini iftira etmişse... ...birisinin hayırlarını çekemiyorsa... ...birisinin sağlıklı olmasını, adım atmasını çekemiyorsa... ...haset taşıyorsa yüreğinde... ...onun o iyi amellerini o tüketmektedir, tüketecektir. Ve şimdi başımızı ellerimizin arasına alıp... ...düşünmeli değil miyiz? affedilmez bir aymazlık ve ihmalle bireysel görevlerimiz arasından çıkardığımız beri şerii münasebetlerdeki arızalar sonunda ibadetlerimizi ve güzel amellerimizi kemiren birer mikrop olarak amel defterimizin sebep hanelerini durmadan eksiltmiyor mu? Kalplerimizi içinden çürüten bu manevi hastalıklar biz ise bazen sanki kendimizi garantiye almış gibi Allah'ın bizi kardeş kıldığı Cennete girmemizin sebebi olan imanımızın temeline yerleştirdiği O mümin kardeşimizin olan sevgimizi O kardeş kıldığı insanları kırıp dökmeye Küstürüp dırtmaya ve bazen boşvermişlik yapmaya Bazen devam edebiliyoruz Bazen istikametimizi mi yitirdik? İstikamet Sa'idu billah Fıstakim Kama umirtu Güzel dost İslam ile yücelen İslam ile büyüyen güzel sıddık Hz. Ebu Bekir Her gün efendiler efendisini takip ederler diye Ya Resulallah Sakallarınızda beyaz işaretler görüyorum Ey Bekir, hut süresi beni ihdiyarladı. Hut süresi hangi ayet? Hut süresinin fıstakim kema umirtu ayeti. Gelmiş geçmiş bütün günahları bağlandışlanmış olduğu halde, şu kısacık ayet. Beni ihtiyarlattı diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Fesdakim kema umirdu. Emrolunduğun üzere dost doğru ol. Emrolunduğun üzere dost doğru ol. Evet sevgili kardeşlerim, sevgili dostlar. İşte bu ayet bütün Kur'an ayetlerine aynı ruh arılığı ve Aynı gönüllü safiyeti içinde muhatap olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bu kısacık ayet-i kerimenin ne kadar ağır bir sorumluluk yüklediğini böyle ifade buyurmuş oluyordu aslında bizlere. İki cihan güneşi, alemlerin rahmet vesilesi Aleyhisselatü Vesselam, bu ayet-i kerimenin ağırlığı altında yaşlandığını hissettiği halde bizler bu kadar rahat olabiliyor ya bu ayetteki doğru ol emrinin ne anlattığını tam manasıyla idrak edemedik ya da Kur'an ile okumasıyla ibadet olan alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilmiş olan güzel kitabımız Kur'an ile aramızda bir takım engeller, bir takım sorunlar var demektir. Şu bir gerçek ki, uzun bir zaman önce hayatımızdan kovduğumuz biz biz yapan kavramların bıraktığı boşluğu ...onların zıtlarıyla dolduruyoruz, farkında mıyız? Vefayı çıkardık, yerini kalleşlik aldı. Edep gitti, yerine edepsizlik doldurdu. Nezaket vardı, kalkınca kırıcılık ve kabalık dolduruverdi. Yardımseverlik, gidince yerine bencillik ve umursamazlık geldi. İşte bu kavramlardan birisi ve belki de en önemlisi de... ...istikamet... Yani Dost Doğru Olmak, Adam Gibi Adam Olmak, Sebat Edebilmek, Bir Yusuf Olabilmek, Kuyudayken Neysen, Mısır'ın Sultanı Olduğunda Da O Olabilmek. Zindandayken Neysen, Hükümdarken O Olabilmek. Kur'an'da ve Hadis-i Şeriflerde Sıkça Geçen Bu Kavramın Hayatımızı Terk Ettiğini Belki Çoğu Kimse Farkında Bile Değil, Oysa dinimizin temelinde işte bu istikamet var. Karanlıklardan aydınlığa çıkmak için nice yollar teperek geride bırakarak, nice fedakarlıkla nice binbir çilenin altına girerek Allah Resulüne vuslatı gerçekleştiren bir askeri soracaktı efendimize. Ey Allah'ın hayat veren mesaj ile bize gönderdiği ve gaflet bataklıklarındaki hayatımızı bir ralda mutahhara kıldığı sevgili peygamberim ya Resulallah. İslam'ı bana öyle bir tarif edin, öyle bir anlatın ki, o anlattığınızdan sonra artık kimseye İslam dininin ne olduğunu sorma ihtiyacı duymayayım diyordu. Soru bu kadar keskin, bu kadar netti. Aşk bir taneciğimizin cevabı ise sorudan daha netti. Zamanından zamanımıza, zamanımızdan kıyamet gününe kadar temiz akıl ve gönül sahipleri ve defekkarun ayetlerinin muhatap olmaya gayret eden her insanın anlayabileceği orijinallikteydi. Kul Kul aamentu billah, fümmez taqim. Kul aamentu billah, fümmez taqim. Sevgili kardeşim, tatlı kardeşim. Allah'a iman ettim, Allah'a inandım, Allah'ım seni seviyorum Allah'ım, Allah'ım sana aşığım Allah'ım, La mevcude illallah, La ilahe illallah de, Allah'tan başka her şey gönlünden, siirt, gönlünden çıkar, Allah'ım sana inandım de. Allah'ım sadece sen varsın de. İlahi ente maksudi. Benim maksudum sensin. Ente matlubi. Matlubum sensin. Her şeyim sensin de. Sonra istikamet üzere. Dost doğru ol. Sümme stakim. Sevgili kardeşler, değerli dinleyiciler. İki cihan efendimiz... Bu bir cümleyle bize buyurdu şu mesaj. Sadece yetmez mi hayatını hayat kılmak isteğini anlayış sahibi olanlar için bu hadis İslam'ı başka bir açıklamaya gerek bırakmayacak tarzda izah etmiyor mu? Önce Allah Teala'ya iman edeceğiz. Dolayısıyla. O'nun bizleri sevdiği için hediye olarak gönderdiği biz bir kendimize gelelim, silkelenelim ve dünyada cennet hayatı yaşayıp ahirete sonsuz cennete usluatı gerçekleştirelim için gönderdiği kitaplarına, peygamberlerine ve peygamberlerinin bildirdiği hususlara iman edeceğiz. Sonra bu imanımızı dilimiz ile ifade ve ilan edeceğiz. Tüm kainatı şahit bırakacağız. Sonra bir tek şey var. İstikamet üzere dostlar olmak. Amellerimizle, fiiliyatımızla, icraatımızla, davranışlarımızla ve hatta kalbimizden geçirdiklerimizde ve hatta niyetimizde istikamet üzere olacağız. Her şeyimizde tepeden tırnağa derler ya. Benim içim temiz. Karşıdakinin niyeti kötüyse bana benim içim temiz. Hayır hayır. Temiz niyet bir işaretten anlaşılır. Para ve iman kimdedir? Gerçekten belli değil. Ama aşkın bir işareti olur. İman aşk olduğuna göre aşkın bir işareti olur. Gülün işareti olur. İstikamet üzere olmanın, gerçek anlamda inanan bir mümin ve gerçek anlamda insan olmanın tek yolu olduğu, işte bu hasletle kolaylıkla anlaşılır. Yaşanılabilir bir dünya ve ebedi saadet için istikamet vazgeçilmez bir öneme sahip. Böyle olduğu için bir tanecik Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Fusilet Suresi 30. ayette Rabbimiz Allah'tır deyip sonra istikameti takip edenlerin üzerine melekler iner onlara korkmayın üzülmeyin size vaat olunan cennetle sevinin derler. E buna benzer birçok ayetle birlikte bir örnek olsun için Ahkaf suresi 13. ayetle sizlere sunabiliriz. Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da istikamet üzere yaşayanlara ...korku yoktur. Ve onlar ne dünyada... ...ne ölüm anlarında... ...ne kabirde, ne mahşerde... ...ne cennette... ...onlar asla üzülmeyeceklerdir. La hafunu aleyhim la nehzân. Bu ayet kelimelerde ...ve hadis şeriflerde... ...vurgulanan istikametin... ...hayatımızdaki yeri ve ağırlığı... ...ne orandaysa... ...Müslümanlığımız... İşte o orandadır toplumsal olarak kurtuluşumuz, işte o orandadır İnsanlık olarak kurtuluşumuz, işte o orandadır. İstikametin ölçüsü ise fert planında yerine getirmekle yükümlü olduğumuz ibadetleri hakkıyla eda etmek yanında, toplumsal ilişkilerimiz bakımından da aranan, sevilen ve eksikliği hissedilen insan olma yolundaki çabalarımızdır. Böyle geniş, kapsamlı bir sorumluluğu yerine getirmek, yani kıl kadar eğrilmeden, dost doğru insan olabilmek kolay olsaydı, Efendimiz Aleyhisselatü vesselam Hud suresindeki ayetin ağırlığı sebebiyle ihtiyarlığını söylemezdi. Burada şöyle denilebilir ki insani ilişkiler zaten her yanıyla bozulmuş durumda Ben insanlara iyi davransam ve istikamet üzere olsam bile Diğer insanlar bozuk olduğu için Benim bu davranışımın hiçbir anlamı olmayacak Belki ilk bakışta doğru gibi görünen Bir çoğumuzun yaşadığı Bir çoğumuzun hissettiği bu ruh hali de aslında Şeytani ve nefsi bir aldatıcı Gerçekten başka bir şey değil sevgili dostlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Tirmizi kaynaklı bir hadiste Hiçbiriniz ben insanlarla beraberim İnsanlar iyilik yaparsa ben de iyilik yaparım İnsanlar kötülük yaparlarsa ben de kötülük yaparım Diyen kimselerden olmasın Aksine İnsanlar iyilik yaptığında iyilik yapmak, kötü davrandıklarında haksızlık etmemek için nefsinizi terbiye edin buyurmaktadır. Evet sevgili dostlar, münasebetlerdeki bu şaşmaz ölçü bize aynı zamanda istikametin günlük hayatta nasıl uygulanacağının da bir anahtarını, bir şifresini, bir modelini sunuyor aslında. İnsanlardan iyilik gördüğümüzde buna iyilikle karşılık verileceği zaten genel bir yapıdır. Kötülük gördüğümüzde ise elimize geçen ilk fırsatta sen bana böyle yapmıştın, al işte ben de sana yapıyorum gibi nefisten ve şeytandan kaynaklanan bu hasletlerden bizim uzak durmamız. ilk fırsatta bizim başkalarına ezmememiz, başkalarının hakkını gasp etmememiz gerekir. Haksızlık ve zulme sapmamak için de nefsimizi eğitmemiz, terbiye etmemiz gerekiyor. Kur'an'ın ifadesiyle nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir diyor ya ayeti de. Nefsi arındırabilmek, kendini arındırabilmek Allah ahseni takvim üzere yaratmamış mıydı insana? Kertimiz yaratmamış mıydı? En güzel surette Zahiren, batinen, maddeten ve manen En güzel şekilde yaratıldığı için Allah'ın halifesiydi. Kainatta yaşayan Trilyardarca belki çeşit canlı var Ama Allah insana bu görevi verdi Ve bu görevi üzere Bu halife oluşu üzere hani Allah'ın yüzünde Hüküm sürmek üzere görevlendirdiği Bir makamda olduğu üzere Donatıldı O şekilde yaratıldı Öyleyse o temizliği yeniden kavuşabilmek, tertemiz olabilmek, hatalara düşmüşken bile hatalardan arınabilmek, istikamet üzere adım atabilmek. Toplumsal hayatta, insani değerlerin alt üst edildiği, insani ilişkilerin menfaate, maddeye ve beklentilere dayalı olarak yürütüldüğü günümüz dünyasında... Eğilip bükülmeden, yalpa yapmadan dost doğru bir mü'min olabilmek. İşte bu çetin ve bir o kadar da kaçınılmaz görev, günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası olarak hayatımıza girmedikçe, hakiki bir mü'min olmak, arılmış bir insan olabilmek ya da huzurlu bir dünyada yaşayabilmek, mümkün olamayacaktır. O yüzden sahabe kiram efendimiz, Efendimizden görmüş oldukları bu aşk senaryosunu hayatlarına tatbik etmek uğruna yaşları beşken, elli beşken, ken hep koşturdular. Yaşı bahane etmediler. Hizmet için koşturdular. Ebu Bekir'ce, Ömer'ce, Osman'ca, Ali'ce, Hasan ve Hüseyin'ce atıldılar hayatın her alanına. ''Bir baktınız çarşı ve pazardalar, bir baktınız evlerin içindeler, bir baktınız camide, bir baktınız işteler, bir baktınız hayatın her alanındalar, hayatın her alanına ''Festakkim kema umirtu'' ayetini taşıdılar. Ağırlığını taşıdılar. Ama onlar o ağırlığı yük olarak değil, aşk olarak taşıdılar. ''Sevgiliden gelen her şey sevgilidir'' diyorlardı. Musaplar öyleydi sablar, Muazlar... Hepsi öyleydi. Dost doğru olabilmek Doğrulu gördükten sonra Ne pahasına olursa olsun Doğrudan dönmemek Depresyonların Sıkıntıların Boşlukların Manevi huzursuzlukların Kol gezdiği bir çağda Direnmek Çillere Sıkıntılara rağmen vazgeçmemek Taviz vermemek Yeniden keşfetmek İslam'a Yeniden nuruyla arınmak, Yeniden kalpleri huzuru, Ferahı davet etmek, Aydınlığın kalbimize süzülmesine izin vermek yeniden, Tüm kara lekeleri, Sevginin gözlere yansıması olan gözyaşlarıyla yıkamak, Ve yeniden başlamak hayata musab gibi. Ne olursa olsun, sergileyebilmek hayatın her alana fıstakım kıma umirutu yine tövbe süresi 119. ayette sengizu billa ya ey yuhallizin amanu ve kono ma asadakin buyurduğunu gördümuz Rabbim'in bu mesajını da belki algıladığımız anda yeniden bir asr-ı saadeti yaşayacağız belki zamanımızda. Ey inananlar! Yanlışlığa düşmekten, Allah'ın size sunduğu hudutları aşmaktan, Allah'ın size olan sevgisini karşılıksız bırakmaktan sakının ve doğrularla beraber olun. Aslında, ha. Adına sırat-ı dediği o dümdüz yolda Rabbimiz bütün kullarının dikkatlice yürmesini istiyor. Ayette geçen ittekullâhe emri dünyada ve ahirette insana zarar verebilecek olan şirk, küfür, nifâk, İçki, kumar, zina, hırsızlık, yalan, yalancı şahitlik, insan öldürme ve ibadetleri terk etme gibi her türlü günah, kötülük ve zulüm olan söz, fiil ve davranışları terk ederek korunmak, Allah'ın rızası, sevgi ve merhametini kaybetmemek ve onun azabından sakınmak için tedbir almak anlamındadır. "Kuvnunu'n-sâdıkîn" emriyle yüce Allah Söz söylem ve davranışlarda doğru olmamızı, Dürüst ve iyi insanlarla birlikte olmamızı, iyilerle oturup iyilerle beraber kalkmamızı, Onlarla hem hal olmamızı, Yalandan, sahtekarlıktan uzak durmamızı, Kötü ve yalancı insanlarla birlikte olmamamızı bizden istemekte. Yine Ahzab suresinin 70 ve 71. ayetinde de Ey iman edenler! ''Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzelsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak ki büyük bir başarıya ulaşmıştır.'' buyurulmakta. Evet sevgili dinleyiciler, bu ayet-i kerime açık bir şekilde Müslümanın hayatının her alanıyla doğru sözlü ve dürüst özüyle sözünün aynı olması gerektiğini bize ifade veriyor. Doğruluk, insanın inanç, söz ve davranışlarındaki samimiyetinin en bariz, açık bir göstergesi ölçüsüdür. Sabih kiramdan Süfyan bin Abdullah Es-Sakafi radıyallahu anh bir gün sevgilimize gelecek ve diyecekti. Ya Resulallah, bana öyle bir nasihat buyurun ki o nasihat bana kafi gelsin. Efendimiz önceden Bedeviye vermiş olduğu cevabı verecekti. Kul <gül> amentu billahi taala sema istakim. Allah'a inandım demek ve sonradan doğru olmak. Sözde, özde, işte, gidişte, davranışta, tutumda Hayatın her alanında Dost doğru olmak Kıldığımız namazların Her rekatında Fatiha suresinde de Ehdinas sırat al Diye bizi Dost doğru yola ilet diye yalvarmamızın istikamet üzere ilet dememizin Sebebi doğru yoldan Ayrılmayı hiç istemediğimizi Hep doğru yolda yürümeyi Arzu ettiğimizi ona itiraf etmek ve bu konuda onun yardımına niyaz etmek değil midir sevgili dostlar? Sevgililer sevgilisi, sevgili Efendimiz Belki bu bağlamda şöyle buyuracaktı Bana altı konuda söz verirseniz Ben de size cennet konusunda kefil olurum Konuştuğunuzda doğru söyleyiniz Söz verdiğinizde yerine getiriniz size emanet olunduğunda muhafaza ediniz güven duyulduğunda güvene layık olunuz İffetli namuslu olup zina etmeyin bakmaya görmeye hakkınız olmayan şeylere gözlerinizi kapatınız elinizi haram ve yasaktan uzak tutunuz evet sevgili dostlar Doğruluk dost kapısı, doğruluk yük aklı dememiş boşuna büyükler. Hani bir aşık Ziya Paşa vardır, şöyle itiraf eder. İnsana sadakat yaraşır, görse de ikra yardımcısıdır doğruların, Hazreti Yine Hazreti Mevlana ok gibi doğru ol da yaydan kurtul. Çünkü her doğru okun yaydan fırlayacağına şüphe yoktur diyor ya. Aynen böyle. Bir elif olabilmek. Kur'an elif b'sinin ilk harfi. Daha Kur'an'ın ilk harfini öğrenen bir kişi elif gibi dümdüz dost doğru olma mesajını idrak edecek. Kur'an'ı öğrenen İstikamet üzere olacak ve hak ve hakiketten ayrılamayacak. İstikamet Kabe, Allah'ı razı etme yolu. Ve onun emirlerinin dışına çıkmama anlayışı. Demek ki Kur'an'a inanan bir mümin zikzak çizmeyecek, yalpa yapmayacak, istikameti belli bir hedefe doğru koşturacak. Kurak çöllerde susuzluktan dudakları, damakları çatlamış birisinin su görünce koşturması gibi belki. Belki zifiri karanlıktan korkan bir mum aryanın bir anda güneşi bulması gibi koşturacak. Ve belki ve belki hayatından ümit kesmiş bir bedevinin çölün ortasında bir hayat bulması gibi. Maddi ve manevi dereceler elde etmenin yolu bu. İstikamet üzere olmak. Gir başka deişle. İşlerin hayırlısı, amellerin en hayırlısı Az da olsa devamlı olanıdır hadisinin gerçeğini yaşamak. Bu zamanda Allah dost olmak kolay mı? Sevgili dostlar, ista'ri tu billah. <gülüyor> in Allah ila kafun alehim ve lahum yahazanun. Dikkat ediniz, Allah'ın veli kullarına korku yoktur. Onlar ne dünyada ne ahirette mahzun olmayacaktır. Kimdir bunlar? Sadece o zamanda mıydı? ''Hayır'' ''Ellezînâ menû ve kanu yettekûn'' Onlar iman ettiler. ''Kul billâh'' dediler. ''Ve kanu yettekûn'' Ve sakındılar. ''Thüm mestekîm'' Ne oldular? İstikamet üzeri oldular. Tüm kainata la çekebilmek, Sana aşığım Allah'ım diyebilmek, Lâ mevcûde illallah diyebilmek, Tüm hatalarıma rağmen, Tüm yanlışlarıma rağmen, ''Sen varsın Allah'ım, sana aşığım Allah'ım, sana olan aşkımın yakamayacağı bir günah var mı Allah'ım?'' deyip istikamet üzere olmak, istikamet üzere sebat edebilmek. Mekke'deyken neysen, Medine İslam Devleti'nin başındayken de o olabilmek. Evet tövbe, Allah'a yöneliş, yanlışları terk ediş. Zararın neresinde olunursa olunulsun, dönüşü kar bilebilmek. Azra'yla aleyhisselamla buluşma gerçekleşmeden arınıp, Vuslat anında ''Geldim Allah'ım'' diyebilmek. ''Geldim Allah'ım'' diyebilmek. تنشيب بالمك استغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتهب إليه تغبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه ما افتأ ولا حياة ولا نسأله التوبة والمغفرة والهداية لنا إنه هو التفاب الرحيم آمانت بالله وبما جاء من عند الله آمانت بالله وبما جاء من عند رسول الله آمانت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والمعث بعد الموت حق أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد إله إلا الله أشهد ve eşhedü enne Muhammeden Rabduhu ve Resulahım Allah'ım Seni seviyorum Allah'ım Elimden dilimden Bana Sana olan aşkı sergilemek için Vermiş olduğun tüm azalarımdan Meydana gelen tüm yanlışlarım için Tövbe ya Rabbi Söz Allah'ım bir daha yapmayacağım Hazreti Adem ile başlayan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile Kemal ve Orgunluğa eren Din İslam ile ne gönderdiğin Sana aminna İşittim Kabul ettim iman ettim Seni seviyorum Allah'ım Seni seviyorum Allah'ım Beni benden iyi bilen Beni benden önce bilen Ey Rabbim Bazen bir haber olduğumda bile emirlerinden kalbimdeki aşkımda zerre kadar bir şik olmadı. Ruhumun tek mabudu, ruhumun tek sevdalısı hep sendin Allah'ım. Tövbe, tövbe bir daha yapmamak üzere söz Allah'ım diyebilmek ve böylece Ömerken bir Hazreti Ömer olabilmek, bir Halitken Hazreti Halit olabilmek... Bir Hamza'yken Esadullah olabilmek Bir Ebu Bekir'ken Sıddık olabilmek Osman'ken Zinnureyn olabilmek Ali Ali'yken Kerranullahu veç'a olabilmek Ama öyle bir zamandayız ki Allah'a söz veriyoruz, bir biat ediyoruz ama sonradan yine duramıyoruz Sürekli, sürekli, sürekli biat mı yenileyeceğiz? Hz. Ali'ye birisi gelmişti ya halifeyken. Ey sevgili Emir el-Mü'minin, bir yanlış yaptım. Sonra hemen pişman oldum. Hayır ben bunu yapamam. Asla yapamam. Nasıl yaptım dedim ve ya, pişman oldum. Bir dönüşle döndüm. Öyle bir dönüşle döndüm ki gerçekten ama neden sonra o söz verdiğim o dönüşünle bir daha dönüş yapmayacağımı. Bir daha o hataya düşmeyeceğime dair. Söz verdiğim aynı şeyi yeniden yaptım. İstikamet üzere biat etmiştim. Estağfurullah diyerek Rabbime yine o biatımı bozuverdim. Yine aynı yanlışı yaptım. Ama sonra yine, yine tövbe ettim ama gerçekten samimiydim. Bırakmak istiyordum, mücadele ediyordum nefsimle ama ettim. Birkaç kez yine tekrarlandı bu mücadelem. Lütfen söyleyin bana. Benim tövbelerim daha ne zamana kadar devam edecek? Gözyaşları kesiyordu soruyu soran adamın sözlerini. Hazreti Ali ise, Aşk gelçesi sevgili peygamberi bir tanecik dostundan öğrendiği mesajı tebliğ ediyordu. Nefsin günah işlemekten bakıncaya kadar... Sen de tövbe etmekten, samimiyetle Allah'a yönelmekten vazgeçme. Evet sevgili dostlar, vazgeçmemek, sebaat işte bu. Yönelebilmek, adım atabilmek, kainata la çekebilmek, bir veysel karaynı olabilmek yeri gelirse Yemen illerinde. Tüm insanlar işte bu deli, bu mecnun. Bu yanlışta deseler de, hayır hayır ben doğruyu biliyorum, ben doğruyu yaşayacağım diyebilmek, inat etmek değil, sebat edebilmek. Yanlışta diretmek değil, hakka adım atabilmek. Biz insanız. İnsan hem iyilik hem de kötülük yapmaya uygun yaratılmıştır sevgili dostlar. Onun için zaman zaman isteyerek veya istemeyerek günahlara düşebilir. Nisa suresinde Rabbimiz bu konuda... Allah kendisine şirk koşulmasının dışındaki istediği kimselerin bütün günahlarını bağışlar buyuruyor. Ve hangi günah olursa olsun dilerse affedeceğini buyuruyor. Kitaplarımızda cani gönülden yapılan tövbenin Allah katına kabul edileceği ifade buyuruluyor. Ve hatta ey iman edenler nasuh tövbeyle Allah'a tövbe edin ki kabahcilerinizi bağışlasın ve altlarından ırmaklar akan cennetlerine koysun. Sizi diyor ya. Ya iyi halledin elmen otuğu ile Allah'ı İşte ayette geçen nasuh tövbesini yapabilmek. Bir Ebu Zer gibi. Belki bir vahşi bin harp gibi. Bir. Öncelikle Allah'a karşı günah işlediğini bilebilmek. Bu günahtan dolayı Allah'a sığınmak. O'na yönelmek. Sonra. Bu suçu işlediği için üzülmek. Sanki doğru bir şey yapmış gibi insanları övülmemek. Yaratıcıya karşı böyle bir günah işlediğinden dolayı vicdanen rahatsız olmak. Sonra bir daha böyle bir suça dönmeyeceğine dair karar içerisinde olabilmek. Kul hakkını ilgilendiriyorsa onunla helalleşmek. Nasuh tövbesi işte bu. Allah'ın iman edenlere emir buyurdu. Hatta Sevgili Sultanımız Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Nasuh Tövbesi hakkında şöyle buyurmuş Günahlara karşı pişmanlık, farz ibadetleri yapmak, zulüm ve düşmanlığı terk etmek, kırgın ve küsterle barışmak ve bir daha günaha kesinlikle dönmemek üzere karar vermek olarak buyurmuştur İnşallah bu şartları yerine getirirsek, bu aşk çerçevesi içerisinde kendimizi bırakırsak Allah tövbelerimizi kabul edecektir. Ancak insan her zaman bir telaş, heyecan ve ümit içinde olmalı. Ne ibadetlerimize güvenip övünmeli, ne de günahlarımızdan dolayı ümitsizliğe düşmeliyiz. Karar vermeliyiz istikamet üzere olmak için. Ben çok iyiyim, bu işi hallettim demek ne kadar yanlışsa, ben bittim, beni Allah kabul etmez demek de o kadar yanlıştır. Ayrıca suçunu anlayıp tövbe edip Allah'a sığınmak, en büyük ibadetlerdendir. Birçok ibadet yapmaktansa yanlışı terk etmek daha efteldir. Günah işleyip daha sonra tövbe ederim gibi bir düşünce ise yanlıştır. Tövbe, yapılan günahı, işlenen kötülüğü veya kabahatiin günah olduğunu bilip, onu bırakıp, terk ederek Allah'a dönmek, ondan affetmesini, bağışlanmasını dilemek, yaptıklarından pişman olduğunu belirterek, yalnız ve yalnız Allah'a yalvarmaktır. Hatta Efendimiz'in bir hadis-i şerifi vardır. Bütün insanlar günah işleyebilir. Günah işleyenlerin en hayırlısıysa Tövbe edenlerdir. Ve hatta Etta ibu mükemmel lazım zembele Eğer Tövbe eden Günahkar Hiç günah işlememiş gibi olur diyor ya Efendimiz Aleyhisselatü Ve hatta yine bir hadis var. Müslüm'de geçer. Eğer siz günah İşleyen bir kimse bir topluluk olmasaydınız Allah sizi helak eder ve yerinize günah işleyip peşinden tövbe eden kullar yaratırdı Evet sevgili dostlar bu hadislerden de anlaşıldığı gibi insan günah ve sevap işleme özelliğinde yaratılmış bir varlık Günah işlemek insanı meleklerden ayıran bir özellik Çünkü günah peşinden tövbe gelirse insanı meleklerden daha üstün dereceye getirir ve gibi melekler nurdan yaratılmıştır. Allah'a karşı gelmezler, günah işlemezler, nefis yoktur. İslam fıtrat dinidir. İslam'da insanın günah işleyebileceği kabul edilmiş. Ve bundan korunma ve kurtulma yolları insan öğretilmiş. İşte yapılan kötülükten, işlenen günah ve kabahatten kurtulup, manevi kirlerden temizlenme yolu tövbedir. Tövbeyle insan Yapmış olduğu günah ve kusurlardan kurtulur Günah ve hataları için yapmamış gibi tertemiz olur Ettaibu mine zemmike mella zembele Günahtan dönen, tövbe eden hiç işlememiş gibidir Yeter ki bir dönebilsin Sanki sahabiler günah işlememişler miydi? Zina, içki, ayetleri onların üzerine vermişti İlk muhataplar onlardı Onlar günah işlememiş değillerdi ancak, ancak, ancak onlar günahtan dönüşü, onlar nefs mekkesinden gönül meydinesine dönüş yaşayabilmişlerdi. Şu günah işlerim sonra tövbe ederim düşüncesi yoktu. Herhangi bir zaman atletme de yoktu. Onlar ayakları takılıp yere düştüğünde kalkıp dimdik yürmesini bilebilmişlerdi. Güzeller güzeli Rabbimiz bir tanecik Rabbimiz kullarını tövbeye çağırıyor. ''Ey müminler, ey iman ile şereflenenler, hepiniz toptan Allah'a tövbe ediniz ki felaha edesiniz. Yine bir başka ayette, hatta bu ayet Kabe'nin kapısının üzerinde yazar, o altın işlemeli kapısının üzerinde. ''Gönüller sükunet bulsun, Kabe'de tavafı yaşasın, yedi kat göğe ulaşsın, rahmeti, vustatı gerçekleştirsin.'' diye bu ayet gittiğinizde göreceksiniz Kabe'nin kapısına geçer. Zümer suresi. Kulları! Kendilerine aşırıya kaçanlar Allah günah işleyerek kendi öz canlarına kötülük etmek ile aşırı giden kullarım. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. ''Diriliş yaşamak için, istikameti bulmak için, rahmete yönelebilmek için, ümidinizi kesmeyin hayatınızın her alanında. Allah dilerse ise bütün günahları bağışlar. O çok affedici, merhamet ve ihsanı çok fazla.'' Bu ayette, ''Güzeller güzel Rabbimiz, tatlı elçimiz, Efendimiz'e, günahkar kullara Allah'ın rahmetinden umut kesmemelerini söylüyor.'' Çünkü çok bağışlayan, acıyan, dilerse şey bütün günahları bağışlayan Allah var. Allah var, darlık yok. Allah var, keder yok. Allah var, üzüntü yok. Allah var, en güzel dost var. En yüce sevgili var. Sıkıntı yok. Bundan dolayı kullar, ölüm kendilerini bulmadan önce fırsatlar tükenmeden ona teslim olmalı. Yanlışları terk etmeli. Haykıra bilmeli, Baştan evsine ve tüm kainata la ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Seni seviyorum Allah'ım. Gönderdiğin elçine de tabi olarak sevgilin olmaya biat ediyorum. Fettabiuni Habibukumullah ayetince diyebilmek. Hatta bu ayet hakkında çok günah işlemiş bazı müşrikler, Müslüman oldukları takdirde günahlarının affedilip affedilmeyeceğini Efendimiz'e sormuşlar da, bunun üzerine bu ayet inmiş. Bu ayet, bütün insanları tövbeye ve İslam'a yöneltiyor. Müslüman oldukları takdirde Allah'ın kendilerini tezkiye edeceğini, onları bir aşk deryasına, bir su deryasına daldırıp tertemiz edeceğini buyuruyor. Günahkarlara, umut kapılarını. Ardına kadar acıyor. Ardına kadar açtığı için ayetlerin tefsiri olan sözleriyle lisan-ı haliyle Resulullah haykırıyordu. Kendisini öldürmek için kılıç kaldıranlara, Diriltmek için sesleniyordu. Gelin, ne olursanız olun, gelin. Tüm yanlışlıkları Tüm eksiklikleri terk edin Gelin Olmak için Bulmak için Karanlıktan aydınla Gafletten rahmete hicret için Sıkıntılardan Huzursuzluk ve mutsuzluklardan Dünya ve ahiretteki Sonsuz saadeti bulmak için Gelin Kendisini öldürmek isteyenler Onun bu davetiyle dirildikleri için Ömerler onu öldürmek için yola koyulduklarında veriyorlardı. Halitler onu öldürmedikçe yaşama haklarının olmadıklarını haykırırken onun bir numaralı sevdalısı oluyorlardı. O yüzden dünyanın en uzra köşesinde, şu anda ve şu demde onun zamanından zamanımıza ulaşan, elini tutan nice aşıklar bugün bile onun ahlakını sergileyerek bir kulcuğu daha nasıl kurtarabiliriz diye gayret sarf ediyorlar. Ne mutlu o aşk elçesinin elinden tutup da geldim diyebilenlere. Ne mutlu yanlışın her türlüsünü terk edip de Allah'a koşabilenlere. Bu şekilde hayatlarında nasuh töbesini sergileyenlere ne mutlu. Allah'ın kulunun tövbesine sevilmesi şuna benzer. Bir insan azığını, su tulumunu bir deveye yüklemiş. Sonra yolculuğa çıkmış. Nihayet çorak bir yere vardığında uykusu gelmiş. Devesinden inerek bir ağacın altında istirahate çekilmiştir. Kalktığında devesinin kaybolduğunu görmüş. Ve değişik tepelere koşarak onu aradığı halde bulamamış. ...ve yorgun bir vaziyette ağacın altına yatmıştır. Tekrar uyandığında, devesinin yanı başında durduğunu görüp... ...yularına yapışıp, son derece sevinerek... ...yanlışlıkla, ''Ey Allah, sen benim kulumsun, ben senin, hap benim.'' demiştir, diyor ya... ...sevinişten deli sürçüyor ya... ...Allah bir kulu yöneldiğinde, yanlışları terk ettiğinde ona cennetini gark edecek, rahmetini lütfedecek diye bu kadar sevindiğini bilerek, bu kadar hoşnut olduğunu bilerek, nasuh tövbeyle kendisine yünlebilenlere ne mutlu. Öyle ki, tüm yanlışlıklar kendisine isabet etmiş olsa da, netice itibariyle yine ışığı bulabilmek, yine kendini arınanlar içine alabilmek, pişmanlığı hissedebilmek, hataya bir daha geri dönmemek üzerine kararlı olabilmek, terk edebilmek yanlışları. Sonuç olarak günahlardan temizlenip, temizlenilmediği kurkusun yersiz bulup, Allah her türlü günah işlerini temizlemek için tövbe kapısını açık bulunduruyor inancıyla, dikkatli olan ve seni seviyorum Allah'ım diyerek, Nefs Mekkesi'nden, Gönül Medine'sine, hicret edenlere, selam olsun. Bugün paylaştık sizlerle, istedik ki bir istikameti paylaşalım. Ki istikametin neticesine bir varabilirsek, inanıyorum ki bugün ağlamayacak Çeçenistan, bugün sıkıntı çekmeyecek Filistin ve bugün bombalar altında kalmayacak Irak. Biz bir istikamete kalarsak, bir ilim ve rahmet ve aşk medeneti güzel İslam'ın tefsiri Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını bir tatbik üzere kendimizi bir silkeleyebilirsek, dünya aşkla tanışacak inşallah. Duamızdasınız, duanızda olabilmek kazanabileceğimiz en güzel şerif. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm, Rahmetullah ve bereket.